anlamı nedir, ne anlama geliyor? Allahü Teala bizden neye inanmamız gerektiği, neyi reddetmemiz gerektiğiğini e, emre yani emirlerini öğrenmeye çalışarak La ilaha Allahı tanımaya genel olarak tanımaya çalıştık. Bugünkü dersimizde inşallah La ilaha Allah'ın şartlarını işlemeye çalışacağız. Tabi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 gece gündüz televizyonları bunlar için yapmış oldukları masraflar bunların tiyatroları sinemaları basın yayın gazeteleri kitapları yani Allah Teala'nın buyurduğu gibi Estaizü billah innellezine keseru yunfikun amwalahum liyasdu an sabilillah ki fir'ehne diyor mallarını diyor Allah'ın yolundan alıkoymak için harcarlar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 Şirkte azgın olan, şirkin imamlarından olan, şirkin liderlerinden olan iki tane büyük müşriyi orada görüyor. Onlar da onun başında oturuyorlar. Tabi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abu Talib'e geliyor, amca diyor, la ilahe illallah söyle de diyor. Bu kelimeyi söyle ki ben de Allah katında sana şahitlikte bulunayım diyor kıyamet gününde.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 Bağışlanma dileyemez. Çünkü bunlar iman üzere göç etmemişler. Bunu hak etmiyorlar. Bu ayeti indirdikten sonra allah Teala Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istiğfarı ne yapıyor? Kesiyor, istiğfar etmiyor. Ve akabinde yine bir, ay bir ayet daha indiriyor allah Teala. Estaizu billah. İnneke lâ tehdi men ehbebtâ yehdi men yeşâ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 Uzun olduğu için inşallah bunu gelecek dersimizde işleyeceğiz. Ben bundan sonra öbür dersimize yani sahabenin ahlakına döneceğim ve dersimizi oradan tamamlayacağız.